1. Selim Projesi Ortak İtibar ve İkamet Sözleşmesi Taraflar Meryem Ela Bozoklu Danışman, Muhammed Hamit Sancaktar Yönetmen Yürütücü ve Karar Mercileri Ayşe Ayzıt Bekirhan Proje Koordinatörü Meryem Ela'nın Menajeri Yamaç Mirza Beyoğlu Yönetici Temsilcisi Muhammed Hamit Sancaktar'ın Menajeri Amaç bu sözleşme tarafların birinci selim projesi süresince kamuoyunda uyumlu ve itibarlı bir temsil sergilemesini, yatırımcı beklentilerinin karşılanmasını ve projenin kesintisiz yürütülmesini temin eder. Ayşe burada duraksamış ve özellikle bize bakarak ya profesyonellik taslıyoda haspam. 1. Tanımlar. İtibar: Tarafların kamuoyundaki olumlu algısı ve mesleki güvenilirliği. Ortak ikamet: Aynı konutta yaşama durumu. Yatırımcı hassasiyeti: Kültürel Dini ve sosyal beklentilere uygun davranış biçimi Koordinatör Ayşe Ayzıt Bekirhan ve Maç Mirza Beyoğlu'nun yetki alanı ve karar gücü Görüntüleme Medya, basın ve sosyal medya aracılığıyla kamuya açık görsel içerik üretimi 2. Ortak ikamet protokolü 2.1 Taraflar aynı konutta ikamet edecek ve ortak yaşam alanlarında birlikte zaman geçirecektir Bir dakika bir dakika Ayşe nefes al Ayşe bana sorar gözlerle baktı. ''Birlikte zaman geçirecekler de ne demek?'' Ayşe omuzlarını silkerek cevap verdi. ''Birlikte zaman geçirecekler değil kanka. Ortak yaşam alanlarında birlikte zaman geçirecektir.'' diyor. ''Tek kaşımı kaldırdım. Ortak yaşam alanı.'' derken Ayşe gözlerini devirdi. ''Mutfak, salon gibi yerler yani kanka. Yatak odası ortak yaşam alanı sayılmıyor. Hemen aklına fesat fesat şeyler gelmesin yani.'' Onun omzuna vurdum. ''Ne fesatı be?'' Bilmediğimiz şeyi sormakta fesatlık oldu. Açelya ortamı yumuşatmak istercesine araya girdi. Kızlar, sözleşmeye mi odaklansak acaba? Açelya'nın bu sözünden sonra Ayşe devam etti. 2.2 Ortak yaşam alanlarında haftalık minimum iki görüntüleme yapılacaktır. Bir saniye, ben her Allah'ın haftası o popülist derip ve fotoğraf mı vereceğim? Ayşe derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştı. Meryem, acaba Muhammed Bey'e karşı fazla mı yargılısın? Kollarımı göğsümde bağlayıp kaşlarımı çattım. Ne demekmiş o? Ayşe sözleşmeyi masaya bıraktı. Yani kanka demek istediğim şey şu. Sen bu adamı tanımıyorsun. Sadece seni eleştirdiği için onu sevmiyorsun. Normalde eleştiriye kapalı olmasan da nedendir bilinmez onun sözleri seni rahatsız ediyor. Ya bak kişisel bir nefretinin olmadığını anlamak için sadece onu eleştirdiğin yere bak. Sürekli sığ ve popülist olduğunu söylüyorsun. Söylüyorum çünkü o sığ ve popülist biri. Açeli gözlerini devirdi. Tamam kanka, o sığ ve popülist biri diyelim. O zaman sen de fazla derinlikli düşünüyorsun. Bu durumda adam haklı eleştiri yapmıyor mu? Bir şey demedim. Onlar da dememi beklemiyor olacak ki ikisi de bir şey demedi. Ve Ayşe tekrardan sözleşmeyi okumaya devam etti. 2.3 Konut dekorasyonu yatırımcı ülkelerin kültürel hassasiyetlerine uygun biçimde düzenlenecektir. Nasıl yani? Benim evimde yatırımcılar ne istiyorsa o mu olacak? Ayşe cevap verdi. Kanka! Sanki yatırımcılardan çok ayrı düşünüyormuşsun gibi davranıyorsun. Bu ülkeler Müslüman ülkeler ve istedikleri hassasiyetle İslam hassasiyeti olacak elbette. Sonuçta sen tesettürlüsün, Muhammed Bey'in namazından namazında niyazında bir adam. Sorun çıkmayacaktır. 2.4 Taraflar konut içinde profesyonel mesafeyi korumakla yükümlüdür. Ancak dışarıya aşık bir çift gibi görünmek amacıyla belirli durumlarda samimi bir etkileşim sergileyeceklerdir. Bunu dedikten sonra Ayşe bana dönüp gıcık bir ses tonuyla cevap verdi. Yani özel gecelerde bilhassa gala gecesinde adam elini beline attı diye adama sapaköz düşmanı diye bağırıp çılgınca bir şey yapmayacaksın. Gözlerimi devirdim. Anladım Ayşe. O kadar da aklı kıt bir insan değilim. Ayşe bir Hımm. sesi çıkardıktan sonra devam etti. Ben uyarayım da neyse devam ediyorum. 3. Medya temsili ve kamuoyu imajı. 3.1. Haftalık en az bir ortak medya paylaşımı yapılacak. 3.2. Paylaşımlar proje vizyonunu destekleyici uyumlu ve olumlu nitelikte olmalıdır. 3.3. Kişisel anlaşmazlıklar kamuya açık mecralarda dile getirilemez. Dedikten sonra kızlarla ufak bir bakışma seansı yaşadık. Derin bir nefes verdim. Sanırım uzun bir süre ona sığ ve popülist olduğunu söyleyemeyecektim. 3.4 Paylaşımlarda kullanılacak etiketler Ayşe Ayzıt Bekir Han ve Yamaç Mirza Beyoğlu tarafından belirlenir. 3.5 Kriz durumlarında medya açıklamaları yalnızca koordinatörlerin ile yapılabilir. 4. Set içi protokol. 4.1. Taraflar birbirlerine profesyonel ünvanlarla hitap edecektir. 4.2. Çekim ortamında özel tartışmalar yalnızca koordinatörler gözetiminde yapılabilir. 4.3. Taraflar birbirinin görev alanına müdahale edemez, yalnızca öneride bulunabilir. 4. Set içi davranışlar yatırımcı ülkelerin kültürel değerlerine uygun olmalıdır. 5. Kültürel uyum ve yatırımcı güvencesi. 5.1. Taraflar, yatırımcı ülkelerin kültürel değerlerine uygun davranmakla yükümlüdür. 5.2. Halvet, mahremiyet, tesettür gibi konularda hassasiyet gösterilecektir. 5.3. Nikah töreni, İslami usullere uygun biçimde yapılacak, kamuya açık tanıtım materyalleri bu çerçevede düzenlenecektir. 5.4. Taraflar, yatırımcı temsilcileriyle yapılacak görüşmelerde koordinatörler eşliğinde bulunacaktır. 6. Sözleşme süreci ve fesih koşulları. İçimden geldik Zurna'nın zart dediği yere dedim. 6.1. Bir, sözleşme, birinci Selim projesinin son sahnesinin yayınlanmasından 30 gün sonra sona erer. 6.2. Taraflardan biri sözleşmeyi erken fesederse, diğer tarafa 10 milyon Türkistan sikkesi tazminat öder. Ne? 10 milyon mu? Ayşe tepkime karşı gülüşünü gizlemeye çalışırken Açelya yine farkını ortaya koymuş, kahkahalarla gülüyordu manyak. 6.3 Ayşe, Aziz, Bekir Han ve Yamaç Mızrabeoğlu taraflar arasında çıkan tüm anlaşmazlıklarda nihai karar merciidir. 6.3.1 Taraflar arasında uzlaşmazlık durumunda her iki menajerin ortak kararı bağlayıcıdır. 6.3.2 Menajerler arasında görüş ayrılığı olması durumunda Kültür ve Turizm Bakanı temsilcisi hakem olarak devreye girer. 6.4. Sözleşme süresince taraflar başka projelerde yer alabilir. Ancak bu projeler Birinci Selim projesinin itibarını zedelememelidir. Ekler Ek A. Ortak konutun mimari planı ve dekorasyon ilkeleri Ek B. Medya paylaşım takvimi ve örnek içerik şablonları Ek C. Kriz yönetimi protokolü Ek de kültürel uyum rehberi. Ortak konusun mimarisini görmemle itiraz ettim. Kanka ya ama burada tek yatak diyor. Açelya bana salak mısın kanka der gibi baktı. Herhalde yani kanka. Birinci Selim projesi bitene kadar evinizde röportajlar da olur. Muhtemelen iki ayrı oda veya iki ayrı yatak koyarsanız ve medya bunu görürse skandal olur kanka. Bu da birinci Selim projesini çok kötü etkiler. Bu yüzden bu madde bence mantıklı. Ayşe, Açelya'ya çölün ortasında vaha bulmuş gibi baktı. Seni tebrik ediyorum Açelya. En azından sen mantıklı düşünebiliyorsun. Sonra bana bakıp ekledi. Allah aşkına biraz Açelya gibi mantıklı ol kanka. Hem sözleşmede gece aynı yatakta yatacaksınız diye bir madde yok. İsteyen koltukta yatar isteyen yatakta o konuda anlaşır karar verirsiniz. Ya tamam ama Ayşe sözümü hızla kesti. Ya tamam ama yok Meryem sözleşme açık. ''Ya bu deveyi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin.'' Ayşe'ye sinirle baktım. ''Deli misin kızım sen? Nasıl gideyim ben bu diyardan?'' ''10 milyon Türkistan sikkesi diyorsun be! Evimi satsam ödeyemem. Nasıl gideyim?'' Ayşe sinsi bir gülüş attı. ''O tazminatı zaten gireme.'' diye koyduk. ''Yatırımcılar 1 milyon Türkistan sikkesi.'' dediler. Ama ben senin evini satıp tazminatı ödeyerek projeden ayrılacak kadar manyak olduğunu bildiğim için... ''Onu 10 milyon Türkistan sikesine çıkardım.'' dedi Ayşe gururla. Ona şaşkınlıkla bakarken Açelya aklına atladığımız bir şey gelmiş gibi konuştu. ''Ayşe bir noktaya atlamıyor muyuz?'' Ayşe soru sorar gibi Açelya'ya baktı. ''Özlem teyzeyle Salih amca diyorum.'' ''Hani evlenecek ya bu.'' ''Annesine babasına ne diyeceğiz?'' ''İsteme, nişan, nikah, düğün...'' ''Nasıl yapacağız Özlem teyzeyle Salih amcaya gerçeği fark ettirmeden?'' Yoksa söyleyecek miyiz? Ayşe net bir dille reddetti. Olmaz. Yatırımcılar olabildiğince az kişi bilsin dedi. Zaten yıldırım nikah olmayacak. İsteme, nikah ve düğün için toplam 3 haftamız var. Nişan olmayacak. Zaten Meryem de nişan istemiyordu biliyorsun. 3 hafta sonra sabah nikah, akşamda canlı yayınlanan İslami bir düğün yapacağız. Ertesi gün zaten 1. Selim projesi başlayacak. Yamaç Bey ve ben... Bu konuda elimizden geleni yapacağız. Zira karşı tarafın ebeveynleri de bu konuda habersiz olacaklar. Burada size büyük iş düşüyor Meryem Ela. Aşırı derecede aşık numarası yapmanız gerekiyor ki aileleri inandırabilelim. Eğer 3 hafta içerisinde bunu halledemezsek yatırımcılar iki taraftan da 10 milyon Türkistan sikkesi talep edebilecekler. Gözlerim şokla açıldı. Ayşe sen beni nasıl bir duruma soktun böyle? Ayşe omuzlarını silkti. ''Risk böyle bir şey kanka. Seni çok büyütebilir ya da tamamen bitirebilir. Bu senin kariyerinin dönüm noktası. Büyük şeyler istiyorsak artık risk almamız gerekiyor.'' Tam ona riskle ilgili saygılarımı iletecekken telefonum çaldı. Ekranda sadece bir numara yazıyordu. Açıp kulağıma koydum. ''Efendim?'' Karşı taraftan tok bir ses geldi. ''İyi günler. Meryem Ela Bozoklu'yla mı görüşüyorum?'' Sorusuna tedirgin olsam da cevap verdim. ''Evet.'' Siz kimsiniz? Ben Muhammed. Muhammed Hamid Sancaktar. Bunu dediği an suratına kapatmak istesem de ne yazık ki şu an aynı gemideydik. Sizi dinliyorum Muhammed Bey. Sözleşmeyi okudum az önce. Yamaç Bey'den de bilgi aldım. Bu aşık rolü için aramıştım sizi. Ailem yarın sizinle tanışmak istiyor. Bundan dolayı bugün mutlaka buluşmak zorundayız. Sahte bir tanışma hikayesi ve ailem hakkında küçük bilgiler konusunu netleştirmemiz lazım. Müsait misiniz? Ayşe'ye bakarken cevap verdim. Evet Muhammed Bey, müsaitim. Nerede görüşebiliriz? Tarafsız bir bölge olsun. Yeni yapılmaya başlanan Ötüken City'deki 1. Selim setinde buluşalım. Zaten Yamaç Bey de orada olacak. Ayşe Hanım'la beraber gelirseniz bir saat sonra orada buluşabiliriz. Başımı salladım. Anlaştık, o zaman size iyi günler. Dedikten sonra şak diye telefonu yüzüne kapattım. O kadar saygı da fazlaydı yani. Ayşe ve Açeyle bana bakarken Ayşe'ye dönüp sahte bir gülümseme attım. Hazırlan sevgili vizyoner menajerim. Ötüken City'deki birinci Selim setinde Muhammed ve Yamaç Bey ile buluşup tarihin aşkını yazacağız.